sana müjdeler olsun. Toprağı açılıp da ilk olarak çıkan sensin. Ebu Hureer radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Ey insanlar ve cinler topluluğu, ben sizlere gerekli nasihatı yaptım. İşte şu anda amelleriniz defterlerinizde yazılı.